Merhaba 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programında daha beraberiz. Ben Melis Behlil Yeşim bize birazdan katılacak. Programımızı bu hafta Joe Stafford'dan Sometimes I'm Happy ile açtık. Haftanın yeni filmlerinden e, A United Kingdom Aşkın Krallığı filminde kullanılan bir parçaydı bir dönem filmi. Kırklarda başlayan bir hikaye anlatıyor Bu hafta 7 yeni filmimiz var Bir yandan da tabi İstanbul Film Festivali başladı Onu da uzun uzun konuşacağız e, Fakat tabi her zamanki gibi onlara geçmeden önce iletişim bilgilerimizi paylaşalım sizinle Programımızın e-mail adresi Sinefiller gmail.com Açık Radyo'nun telefon numarası ise 212 alan kodu 343 40 40 bu haftaki destekçimiz Mehmet Kurtuluş'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta 7 yeni film dedik. E, United Kingdom'a geçeceğiz. Fakat e, Reha Erdem'in yeni filminin gösterimde olduğunu söyleyerek başlayalım hemen. Koca Dünya. Geçtiğimiz seneki Venedik Festivali'nde premierini yapmıştı. Venedik'teki özel bölümlerden biri olan, yan bölümlerden biri olan e, Ufuklar'da, Horizontide gösterildi. Ve orada e, jüri özel ödülünü kazandı Koca Dünya. E, Ecem Uzun, Berke Karaer, Melisa Akman ve Murat Deniz başrollerdi. Ali ve Zuhal e, adında yetimhanede büyümüş e, iki kardeşin hikayesi. Ve e, bir noktada... Yetimhaneden dışarıdaki dünyaya atılıyorlar ee, ve tabii e, alışık oldukları bir dünya değil ilk adımlarında suçla tanışıyorlar ve e, bir şekilde hayatta kalmaları gerekiyor. E, kendilerini o dünyadan çekip bir ormana sığınıyorlar. E, medeni dünyadan uzaklaşan kendi dünyalarını kuran iki gencin öyküsü. Reha Ardem sevenler zaten kaçırmayacaktır. Geçtiğimiz aylarda da ifte gösterilmişti. Ee, henüz görmemiş olanlar için bu hafta gösterimde koca dünya. Evet, United Kingdom'ı e, demin söylemiştim bir parçasını çaldık. Aşkın Krallığı adıyla oynuyor. Ama Asante yönetmiş. Ama Asante e, İngiliz bir oyuncu aslan. Sonradan yönetmenliğe geçti. E, kendisi e, siyahi bir kadın olarak da ee, bu konuyu anlatmak için e, herhalde oldukça uygun bir isim, bir Afrika öyküsü, İngiltere Afrika öyküsü aslında. Başrollerde David Oyelowo, Rosemond Pike, Tom Felton ve Jack Davenport yer alıyorlar. Botswana'lı e, Seretse Kama'nın hikayesi, daha doğrusu e, bir yandan da Botswana'nın kuruluş hikayesi. Çünkü e, Seretse Kama, e, Botswana'nın ilk Başbakanı ve ilk başkanı. Ee, hikaye 1947'de İngiltere'de başlıyor. Genç bir Afrikalı olarak İngiltere'de eğitimini sürdürürken e, bir e, hoş bir kadınla tanışıyor e, Serhat Zekama. Çok iyi anlaşıyorlar, e, aşk oluyorlar ve evlenmeye karar veriyorlar. Fakat e, Kama aynı zamanda Botswana'da bir kralın torunu ve geri dönüp halkının başına geçmesi bekleniyor. Bir yandan da Afrika'da çeşitli ulusların bağımsızlık mücadelesi sürüyor. Bunların arasında da var. Ve tabii Botswana'ya yanında beyaz İngiliz bir eşle dönünce tam da İngilizlere karşı bir bağımsızlık mücadelesi sürerken ne oradaki halka yaranabiliyorlar en başta ne de tabii ki İngilizlerin hoşuna gidiyor böyle bir durum. Onların öyküsünü anlatıyor. Aşkın krallığı. A United Kingdom. Bu hafta bir diğer filmimiz... The Shack, Baraka... E, Stuart Hazeldine yönetmiş. Başrollerde Sam Worthington... Octavia Spencer, Tim McGraw ve... Radha Mitchell yer alıyorlar. E, üç çocuklu bir aile... ideal gibi görünen bir hayatları... Varken bir gün en küçük... Kızlarını kaybediyorlar... E, korkunç bir şekilde... Ve e, ailenin babası... E, Mac... Bundan bir türlü kendini toparlayamıyor, ee, depresyona giriyor, inancını sorgulamaya başlıyor. Ee, ve bir gün nereden geldiği belli olmayan bir mektup onu ormanın derinliklerinde bir barakaya çağırıyor. Ee, ve orada üç esrarengiz yabancı ile karşılaşıyor. Bir yandan da doğaüstü bir hali var bu barakanın. Ve e, bir nevi tanrıyla konuşmaya başlıyor. Mac bu barakada. Ee, bu par, e, filmden bir parçayla devam edeceğiz. Hatta film için yazılmış ona parçayla devam edeceğiz. Tim McGraw ve Faith Hill'den geliyor Keep Your Eyes On Me. Ain't it just like a tear To go and blur out everything It's just like glass to fall and break so easily ain't it just like love to leave a mark on the skin and underneath yeah when the pain goes and shadows everything all the grace sometimes Ain't it the same? who picks up the pieces left behind Yeah, and it's human to hurt the one You hurt the one You love the most And you can't find the sun Keep your İzlediğiniz parça The Shack Baraka'nın şarkısıydı. Tim McGraw ve Faith Hill'den geldi Keep Your Eyes On Me. Evet bu haftanın e, korku filmi Satanic Şeytani Jeffrey Hunt yönetmiş. Başrollerde Sarah Highland, Stephen Kruger, Justin Chong ve Clara Mamet yer alıyorlar. Dört arkadaş e, yola düşüyorlar Coachella Festivaline doğru. Fakat gitmeden bir de Los Angeles'ta biraz turizm yapmak istiyorlar. Özellikle de o kült olayların olduğu, işte satanist ayinlerin yapıldığı iddia edildiği yerleri gezmek istiyorlar. E, orada da genç bir esrarengiz bir e, genç bir kıza tanışıyorlar. Onu da yanlarına alıyorlar. Fakat e, bu e, yerlerden birinde işler karışmaya başlıyor. O şeytani yerlerde ruh çağırmak tabii ki hele bir grup arkadaş olarak yola çıkıldıysa e, sonunda daha büyük şeyleri de peşinden getiriyor. E, i̇ki yerli yapımımız var bu hafta. Bir tanesi bir devam filmi bir komedi. Sümelanın şifresi 3. Junior temel. Adem Kılıç yönetmiş. Başrollerde Çetin Altay, Salih Kalyon, Ayşegül Günay ve Eren Hacı Salihoğlu yer alıyorlar. Gülmeler. Bir sonraki jenerasyonla devam ediyor Junior Temel babası Temel'in bıraktığı yerden ee, bir inşaat hikayesi söz konusu Trabzon'da Araplarla beraber yapılacak Land Towers fakat Junior Temel buna karşı e, çünkü önemli bir tarihi bir semtin e, sahasının üzerine kurulacak. Ee, ve e, bu inşaata karşı bir savaş e, vermeye e, yola çıkıyor kendisi. Daha önceki filmlerle benzer temalarda devam ediyor. Ee, Bordo Bereliler Suriye diğer e, yerli yapımız isminden aslında epey bir açıklıyor kendisini. Erhan Baytimur Timur yönetmiş. Başrollerde Cenk Ertan, Sedat Mert, Arda Esen ve Açelya Elmas yer alıyorlar. Ee, Suriye'deki bir terör örgütünün başındaki e, Ebu Salim'i yok etmek üzere yola çıkan bir grup e, bir özel timin öyküsünü anlatıyor. Bir yandan e, karşı tarafında arkasında gizli destekler olduğu e, ortaya çıkıyor. Yani FETÖ falan ne ararsanız var filmde e, onların mücadelesini anlatıyor. Son olarak da bir animasyonumuz var. Smurfs, The Lost Village, Şirinler, Kayıp Köy. Bu bildiğimiz şirinler birkaç filmdir canlı oyuncularla karşımıza geliyordu. Tekrar full animasyona dönüldü. Yönetmen Kelly Asbury, İngilizce seslendirenlerde Joe Manganiello, Mandy Patinkin, Rain Wilson ve Demi Lovato var. Türkçe seslendiren isimler açıklanmış değil de dağıtımcı tarafından başta Şirin'e olmak üzere yanındaki birkaç kişilik bir ekip bir harita buluyorlar. Ve bu harita e, mitik e, gizli köyün yerini gösteriyor. Sırf kendileri e, değil ormandaki mavi yaratıklar belki başkaları da vardır diyerek bu e, esrarengiz ve efsanevi gizli köyü bulmak üzere yola çıkıyor Şirinler ekibimiz. Evet 7 e, yeni film var dedik bu hafta ama başka gösterimler de var ve tabi festival başladı. E, şimdi festival filmlerinden birinden e, bir parçayla devam edeceğiz. Serbest Ateş filminde kullanılan bir parça e, ama festivale geçmeden evvel e, bir takım başka gösterimlerimiz de var onları da duyuracağız. Şimdi Serbest Ateş'ten John Denver parçasıyla devam ediyoruz. Any Song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 You fill up my senses Come me again John Denver'dan dinledik en iyi song ben de Yeşim Burul. <gülüyor> bir müzik arasından sonra karşınızdayım. Tekrar merhaba bütün sinefil ve açık radyo dinleyicilerine. Ee, bu şarkıyı çalmamızın sebebim İstanbul Film Festivali'ne bağlayacağız bir noktada. Ee, film Festivali'nde e, ilk kez gösterimi yapılan filmlerden ben Whitley'nin Free Fire filminde kullanılan bir parçaydım. Ee, birazdan film hakkında da daha detaylı konuşacağız. Evet film festivali e, salı akşamı yapılan bir açılış ile başladı. Fakat ona geçmeden birkaç tane de e, başka gösterim duyurumuz var. Hem bu hafta hem daha sonraki haftaları ilgilendiren. E, Saturday Dogs etkinlikleri devam ediyor ve bu cumartesi akşamı geçtiğimiz seneki festivalde gösterilmiş olan çok çok iyi bir belgesel gösterimi var. E, yarın akşam saat 7'de depo Tütün deposunda Sedef Düğme, e, The Pearl Button, El Baton de Nazar, e, Patricio Guzman'ın filmi bu. E, Şilili e, meşhur belgesel yönetmeni, e, Şili'nin efsanevi yönetmenlerinden ve e, Sedef Düğme'de de e, bir ufacık düğmeden yola çıkıp e, onu bütün Şili'nin tarihine kaybedilenlere, bağlayıp e, hakikaten benim son senelerde gördüğüm en etkileyici filmlerden biriydi. E, onunla beraber bir de animasyon gösteriliyor. Vicente adlı. O da Ekvador'dan. Bu sene Saturday Dogs'un teması kaybedilenler e, giriş ücretsiz filmlerde İngilizce ve Türkçe altyazılı gösterilecek. Yarın akşam saat 7'de Tütün Deposunda. Evet. Onun dışında bu e Salt Galata'da Perşembe sinemasının ilk bahar gösterimleri e, başlıyor. E, geçen akşam bir e, tanıtım yaptılar onunla alakalı ve gösterdikleri ilk film de e, geçen sene benim en beğendiğim belgesellerden biri olan The Wolfpack'tim. Evet, o dün akşam gösterildi, onu kaçırdık ama e, düzenli olarak Perşembe günleri çok e, iyi bir program varsa altta. Evet, The Lady in the Van, Zoraki Komşu, A Single Man, Tek Başına Bir Adam, e, Barba Kanya... Komşum Totoro, Miyazaki'nin e, Unutulmaz filmim, Eve Giden Son Tren, Leviatan e, ve Melnikov Evi e, gösterilecek filmler arasında bu Perşembe sineması kuşağında. Evet her Perşembe akşamı Salt Galata'da. E, bir de Akbank Sanat'ta e, yakın dönem roman sineması gösterimleri gerçekleşiyor. Onlar da yarın başlayacak 29 Nisan'a kadar sürüyor. E, roman Kültür Merkezi'nin katkılarıyla. Ee, yarın 3'te Durmaksızın Bükreş 18 Nisan Salı akşamı Gerisi Sessizlik 22 Nisan Cumartesi 3'te Chuck Norris Komünizme Karşı 25 Nisan Salı akşamı Ben Yaşlı Cadaloz Bir Komünistim Ve 29 Nisan saat 3'te Hayatın Bir Saniyesi gösterilecek ee, Detaylı bilgiye Aksanatın web sitesinden Ulaşabilirsiniz. Roman filmlerine ilgi duyanlar için ee, Bunlar da önümüzdeki ay boyunca sürecekler. Evet, bir de Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan çok ilginç bir eğitim programından bahsetmek istiyoruz size. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi ile Alt Yazı Dergisinin birlikte işbirliğiyle hazırladıkları bir program bu. Filmlerle Türkiye'de aşkın hallerine bakan bir program. 11 Nisan'da başlayacak e, toplam 8 hafta e, yapılacak e, bir eğitim salı günleri e, akşamüstü e, saatlerinde herkesin katılabilmesi için akşam 7'de başlıyor. E, her hafta farklı bir akademisyen ve farklı bir film eleştirmeni e, Türkiye sinemasına başka bir gözle bakacaklar. E, Eski ile yeninin arasında büyüme hikayeleri Bireyselleşme ve temsil krizi, taşradan kente, kentten taşraya, e, sınır tanımayan aşk, sınıflar arası imkansız aşk, aşk ve şiddet, kadınlık ve cinsel özgürleşme ve toplumsal cinsiyet ve öz yıkım ele alınacak, başlayacak konular arasında yer alıyor. Evet bunların e, her biri bir film çerçevesinde konuşulacak ve film gösterimleri de ee, bu seminerlerden önce aynı gün dört buçukta Mithat Alan Film Merkezi'nde e, gerçekleştirilecek daha fazla bilgi için Mithat Alan Film Merkezi'ne başvurmak gerekiyor. İki tane de ödül verildi geçen hafta ama pek e, alınmak istenen ödüllerden değil bunlar. E, Türkiye'nin en kötüleri, en fenaları pardon ve e, cinsiyet ayrımcılığı ödülleri Altın Kestane ve Altın Bamya. Altın Kestane'nin 8.siydi 2016'nın en fenaları 23 sinema yazarı e, Kültür Sanat Gazetecisi'nden oluşan bir jüri oyladı e, ve Adam Mısın ortalığı silip süpürmüş. E, en fena film, en fena yönetmen Emir Halizade, en fena kadın oyuncu Nagihan Alçı, en fena erkek oyuncu Rasim Ozan Kütahyalı hepsi Adam Mısın'dan. Alarm zili ödülü normalde takdir edilen fakat tehlikeli bir yere gittiği görülen e, isimlere veriliyor. Bu sene benim adım Feridun ile Çağan Irmak'a gitti. Altın Çıngırak e, ödülü iptal edilen Antakya, Edirne, Malatya ve Van Film festivallerine verildi. Genelde yani son dakika haber verilerek e, ya da verilmeyerek iptal eden festi edilen festivaller bunlar. Jüri özel ödülü bu seneki... E, ...kararları, kararsızlıkları ile Sinema Destekleme Kurulu'na gitti. Arkapencere.com'da bu bilgileri ve gerekçelerini görebilirsiniz. Ve bir de dokuzuncu Altın Bamya ödülleri var. O da her sene cinsiyetçi filmlere verilen ödüller ve bu sene Recep İvedik 5... Her şeyi o da söpürmüş film senaryo erkek karakter kadın karakter üç buçuk bamya dallarında bütün ödülleri almış ama bununla beraber vezir parmağına da özel bir ödül olarak anılmasına karar verilmiş en cinsiyetçi film ödülleri arasında altın bamya ödüllerinde. Bir müzik karası verelim o zaman. Evet film festivaline geçeceğiz artık. Hı hı. Ve film festivalinde e, gösterilen, dün gösterildi ve tekrar gösterimleri de olacak bir klasik bugünlerde çok tekrar tekrar konuşulan 1984 için Yürütmeksin parçasını dinliyoruz. For the Love of Big Brother. Eurythmics'in dinledik For the Love of Big Brother. Şarkının adından da tahmin edeceğiniz gibi büyük biradere hitap ediyor. Çünkü 1984 filmi için Eurythmics'in yapmış olduğu e, hakikaten müthiş bir soundtrack e, var. Bence tüm zamanların en iyi film soundtrackleri arasına girebilir. Hani türü itibariyle bu filme özel çalışılmış olmasından da dolayı e, özellikle filmi daha önce izlememiş olanlar için ben festivalde e, kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Evet, e, festival başladı salı akşamı itibariyle. E, geçtiğimiz haftalarda da konuştuk tabii ama bu kadar artık başlamışken biraz gördüğümüz filmleri de konuşalım. Görmeyi planladığımız filmleri konuşalım. Etkinliklerden tekrar kısaca bahsedelim. E, benim çok fazla film görme şansım olmadı henüz. E, ama en merak ettiklerimden e, bir tanesini Personal Shopper, Hayalet Hikayesi e, adıyla Türkçeleştirilmiş... Ki aslında daha uygun neredeyse çünkü personal shopper'lık yapan işte böyle kişiye özel e, bir nevi alışveriş asistanlığı yapan genç bir kadınla öyküsü ama esas bir hayalet hikayesi. E, Olivia Asayas'ın yeni filmi e, beklediğim kadar etkilenmedim onu söyleyeyim ama Asayas sevenler için e, yine de e, bir de Kristen Stewart'ın performansı hakikaten başarılı. Ee, benim özellikle onun dışında beklediğim e, ben senin zencin değilim ve kamera insan var ki onlar gelecek hafta e, sanırım görme şansım olacak. Ee, onun dışında da çeşitli e, beklediğim şeyler var ama öncelikle üçüm bu. Bir de görmüş olduğum ve e, beğendiğim e, Ruh ve Beden e, adlı Macar filmin bu seneki altın ayı kazanan... E, benim önereceğim e, filmler onlar diyelim hayalet hikayesini bir kenara koyup daha görmemiş olsam da e, senin e, ben senin zengin değilim hakkında o kadar çok şey duydum ki onu şimdiden önerebiliyorum görmeden bir de e, ruh ve beden. Kamera insanın hakkında daha çelişkili şeyler duyduğum oldu onu da söyleyeyim şimdiden onu da görmedim daha. <gülüyor> Ee, ben de gala filmlerinden birini gördüm. Ateş Serbest, Free Fire. Ee, İngiliz yönetmen Ben Wheatley'nin son filmi. Ee, eskiden gala filmleri için çok rahatlıkla nasıl olsa vizyona girecekler. hani O yüzden festivalde e, hani belki arka planda bırakılabilir, daha az izleme şansınız olacak filmleri izleyebilirsiniz diyorduk. Ama artık eskisi kadar değilim ben. <gülüyor> o yüzden... E, Free Fire'da e, Yide e, Whitley her filminde yaptığı gibi Farklı bir türü ele alıp e, O türün konvansiyonlarıyla e, Oynayan e, bir yönetmen e, Burada da 78 senesinde Boston'da Geçiyor ve tam böyle bir Gangster e, Türünü Böyle klasik e, iki grup arasında Bir deal olacak Bir alışveriş olacak Bu e, onun için böyle izbe bir depoda buluşuyorlar şehrin dışında yani şeyinde e, az popülasyonun olduğu bir yerde eski bir fabrika hatta e, ve e, işler umulduğu gibi gitmiyor. Hani ters gidiyor hikayesi. Ama bu tarz o kadar çok film izledik. Pek çok filmin içerisinde o kadar çok böyle bölüm var ki. Onunla alakalı her şeyi alıyor. Bir kısmını iyice uçlara çekiyor. Bir kısmını dönüştürüyor. Ee, sık sık seyirciye göz kırpıyor yaptığı jestlerle. Ee, çok çok iyi bir soundtrack'i var. Ee, Soundtrack'e... Ee, imza atan Portisette'den iki müzisyen ve tam o dönemin yetmişlerin o tarz film müziği e, şeyini, e, müzik alemini yeniden yaratmışlar bu film için. Onun dışında da ...daha önce çaldığımız gibi programda John Denver çalıyor... ...çünkü John Denver'ın e, müziğinin filmde de önemli bir rolü var... ...onun da diyelim... E, ...en iyi songu e, ilginç noktalarda duyuyoruz özellikle... ...ben çok keyif alarak izledim... ...özellikle tür filmleri sevenlere tavsiye ediyorum... E, Ortak yapımcıları arasında da Martin Scorsese var zaten filmin. Dolayısıyla e, hani onun da desteğini almış bir film. Oyuncu kadrosu da çok çok iyi. E, tam bir böyle ensemble filmi diyebileceğimiz türde bir film. Her birinin ayrı e, siplemesi var. E, festival için benim için güzel bir açılış oldu Free Fire. Evet önümüzdeki hafta dört farklı gösterim var, var Ateş Serbest'in. Ben de isteme ekledim gidebilirsem eğer. E, ben bir de Haykır Sarajevo'yu gördüm. E, kuşatma sürerken verilen Bruce Dickinson konserinin hikayesini anlatan. E, yani Belgesel olarak zayıf kaldığı yerleri olsa da hakikaten o dönemde o salonda yer alan 300 kişiyle konuşmuş. Onun bir kısmı yer alıyor e, filmde. Ve ee, konsere gelenlerin kendileri de var Bruce Dickinson başta olmak üzere. Ee, hiç hani sayılara detaylara girmeden çok da güzel bir soru cevap yaptı e, festivalin ilk gününde e, yönetmen ve e, sen, ortak senaristler. Ee, hani olayın sürecin korkunçluğuna böyle bir sayılarla girmeden işte şu kadar insan öldü şöyle oldu şu kadar sürdü. Hem o dönemden çok görsel malzeme kullanıyor, hem de o görsel malzemenin bir kısmında birebir yer almış hani arkada olan fotoğrafın içinde yer alan insanlarla konuştuğu için hakikaten tekrar canlandırıyor bazı yerleri çok etkileyici. Yani Iron Maiden sevmeyenler için soundtrack biraz yorucu gelebilir. <gülüyor> Ee, ama tabii ki hani bir metal konser verildiyse onun da havasını orada aktarması gerekiyor. Ee, Haykır Saray Saraybosna da bu senenin ilgi çekici belgesellerinden biri. Ee, etkinlikler var tabii. Ee, bu hafta böyle bir Ian McAllen haftası oluyor İstanbul'da. Sir Ian e, çeşitli konuşmaları e, günler öncesinden. Kuyruklarda uh -huh. e, listeler doluyor, salonlar doluyor. E, şu anda hatta hemen itiraf edelim. Biz burada değiliz. <gülüyor> <gülüyor> biz Ian McAllen konuşmasındayız. E, ve canlı olarak da British Council'ın sitesinden ve e, İstanbul Film Festivali'nin Instagram hesabından yayınlar yapılıyor. Çünkü dediğimiz gibi çok dolu bütün etkinlikler. Ee, ilk haftaya festivalin en büyük konuğu olarak bu sene hı hı. Ian McAllen biraz damgasını vurdu. Evet British Council'ın konuğu olarak geldi İstanbul'da. Bence hani hakikaten böyle bir e, ortamda burada bulunması da çok kıymetli diye düşünüyorum. Evet. Pek çok konserin, etkinliğin, işte yabancı katılımcıların olacağı etkinliğin, konferansların, akademik konferansların bile iptal edildiği bir dönemde. Festivalin hem onur ödülünü alması hem de burada bu etkinliklere katılması da çok hoş. Kendisi de çok tatlı bir insan ayrıca. Ve... Festival kapsamında 3. Richard filmi gösterilecek aynı zamanda galalar bölümü altında. Bu aslında eski bir film ama kendisi de bunu kariyerimi değiştiren film olarak da anlatıyor. Çünkü 3. Richard'ı yapıncaya kadar hakikaten sadece kendimi bir ...tiyatro oyuncusu olarak görüyordum... ...ve hani hayata bakışım oydu... Ee, bu, ...filmin bu versiyonunun... ...yani daha doğrusu bu uyarlamanın... Ee, ...önce... ...sahne ee, versiyonu... ...hani tiyatro oyunu olarak... ...diyan dört tarafında sahneliyorlar zaten... Ee, ...malzemeye o kadar aşınaydım ki... ...hani bunu daha çok insan izlemeli... ...hani modern zamana, günümüze taşınmış... ...böyle bir... ...30'lu yıllara taşınmış... Ee, ...ve senaryoyu da... Zaten i̇şte yazıyor. o yüzden e, hani e, azdan hiç bilmediğim bir işe kalkıştım bir taraftan ama hani daha çok insan izlemeli, daha çok insana ulaşmalı mantığıyla ve sonuç itibariyle hani yönetmen tiyatrodan hiç anlamıyordu, ben sinemadan hiç anlamıyordum. O yüzden çok iyi bir ikili olduk diye anlatıyor. Evet o film Berlin'de premierini yapmıştır Richard the Third Shakespeare uyarlaması ama dediğimiz gibi 1930'lu yıllarda bir faşist İngiltere'ye uyarlanıyor. E, son derece etkileyici bir uyarlama. Oyunculuklar muazzam. Başta tabii 3. Richard'ı canlandıran Ian McAllen olmak üzere. Çok da iddialı bir kadrosu var. Annette Bening var. Yani İngiliz oyuncuları neredeyse hepsi var. Mel Gibson dahil olmak üzere. Bu akşam 7'de Atlas'ta, yarında Rex'te gösterilecek ama gösterimlerde Ian McAllen'da bulunacağı için onlara da pek bilet bulunmuyor. Ama hani başka bir şekilde e, görülmesini tavsiye edeceğimiz bir film. E, özellikle uyarlamalara meraklı olanlar için. Çünkü bu kadar sonuçta tiyatroyu uyarlamak çok zor. En son Oscar'larda da gördük. Tiyatro seyreder gibi bir film olmuştu. E, Üçüncü Reşert hiç öyle değil. E, benim gördüğüm en iyi tiyatro uyarlamalarından biri hatta muhtemelen. Evet, onun dışında bu sene Film Festivali'nde daha önce de size bahsettiğimiz birbirinden ilginç bölümler var. Ama ben hani dönüp dolaşıp hep bu Silabaya işte gibi eski filmleri, yerden e, büyük perdede izleme şansı veren filmler ve gömülü hazineler bölümlerine tekrar dikkat çekmek istiyorum. E, çünkü hani bunları büyük perdede izleme şansımız kolay kolay olmuyor bu imkanda değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela bunlardan biri de sinemaya da karşımıza çıkan Suspiria. E, da korku sinemasının klasiklerinden e, biri e, ve soundtrackiyle de oldukça iyi biliniyor. Dario Argento'nun bu e, başyapıtlarından biri diyebiliriz. E, Goblin adlı da bir e, şey e, rock grubu e, seslendiriyor. İtalyan progresif rock grubu bestelemiş müziklerini. E, o yüzden hem görsel hem işitsel olarak e, hakikaten e, benzersiz bir deneyim. E, o da ee, bu akşam, e, Rex'te, e, yarın yarın, akşam pardon, Rex'te. Yarın akşam. Pardon, yarın akşam Rex'te, e, Pazar akşamı da İtalyan Kültür Merkezinde tekrar gösterilecek. Evet, biz de şimdi Suspiria'nın e, müziğinden e, ana temayla devam edelim Goblin'den Suspiria. Darya'yı da dinlediğimiz parça bir Darya Argento klasiği olan Ayna adlı film için Goblin grubunun yaptığı müziklerdi. Evet festival e, önümüzdeki hafta cumartesi bitecek. E, normalde pazar biterdi bu sene referandum nedeniyle biraz kısa kesiliyor. Zaten eskisinden daha kısaydı. iki haftadan on güne inmişti. O yüzden bu sene biraz e, iyice kısaltılmış bir versiyonuyla e, karşımızda. E, Suspiria'nın sinemanya bölümünde olduğunu söylemiştik. O bölümde e, başka klasikler olduğunu da hemen hatırlatalım. Baba, yol, e, malhalan çıkmazı, Ghost in the Shell gibi e, klasikler aynı bölümde gösterilecek. 1984'te aynı bölümde. Ghost in the Shell'in de e, yeni tekrar yapımı e, sinemalardayken aslında ikisini birlikte görmek için iyi bir fırsat. Evet e, öyle de bir hoş denk geldi ikisi. Evet e, bu hafta dediğimiz gibi yedi film var. Bir yandan gösterimler devam ediyor. E, çeşitli sanat merkezlerinde bir yandan da film festivali sonunda başladı. E, o yüzden yoğun bir gündemimiz var. E, biz size tekrar gösterime giren filmlerden birinin bir parçasıyla devam e, e, veda etmek istiyoruz. Programın başında anlatmıştım bu haftanın yeni filmlerinden A United Kingdom gerçek bir hikaye anlatıyor Botswana'nın e, kuruluş öyküsü ama bir yandan da anlattığı aslında Botswana'nın ilk e, başbakanı ilk yöneticisinin e, beyaz eşiyle olan aşkı ve o... E, konjonktürde e, bir İngiliz beyaz kadının Botswana'ya bağımsızlığını ilan etmeye çalışan bir ülkede e, liderin eşi olarak var olmaya çalışması onların birlikte e, bir şekilde orada hem İngiltere'ye meydan okumaları hem bütün e, kendi halkına e, beyaz eşini kabul ettirmeye çalışması çabalarını anlatıyor film e, ve e, Afrika'nın en tanınmış seslerinden birinden de bir parça kullanılıyor filmde. Size onunla veda edeceğiz. Ama ondan önce Teknik Masa'da Ömer'e ve bu haftaki destekçimiz Mehmet Kurtuluş'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bizim e, Sinefil olarak çok sevdiğimiz müzisyenlerden biri Miriam Makeba'dan bir parça dinleyeceğiz çıkışta. Pula Gosi, Sereve. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları, iyi festivaller.